hiç Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Muhammed ve ve terhib dersimizden ilim babındayız. E, i̇lmin, ilmin, ilminin, ahiret ilminin öğrenmenin ve öğretmenin faziletiyle ile ilgili hadis-i şerifler okuyorduk sırayla takip ettiğimiz dersimizde inşallah bu akşamda dört e, 4 hadis-i şerif Rabbimiz bir mani vermezse 4 hadis-i şerif okuyacağız ve böylece e, sırada gelen hadis-i şerifleri e, takip edeceğiz. Varu yani Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh Abdullah bin Mes'ud Hazret'ten rivayet ediliyor.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 Mubarek olsun, müjde olsun. E, Deylemi bunu e, rivayet etmiş. E, zaten e, diğer şeylerde kaynaklarda olsa, hiç, bazı kere rastlıyoruz da, Deyleminin bazı hadis şefleri bulunamıyor. Mentalleme ama hafız münziri bunu kabul edip naklettiyse tecrübe tecrübede bitmiş. Hafız münziri çünkü hucut, yani e, hadis ilminde e, delil kabul edilen bir attır.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 Yani 5 tane mesele sayardı bizim efendi hazretlerimizin. Şeyi budur. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in izamı Hadis-i şerif zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları. Fıkıh, müştehitlerin bunlardan çıkardıkları. Akaid, yine e, kelam itikat itikad ulemasının işte ömer Nesefiler, Nezsefîler, gibi işte Imam-ı Matürîdîler, imam -e başta tabii onlar esas, en başta onlar.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 Tasavvufta Evliyaullah'ın, Meşayih-i Kiram'ın e, bu büyükleri, tabii bunlar çok evvele dayanıyor. Yani Hasan-ı Basri'lerden başlayan işler, Tabi'n döneminden başlıyoruz. Daha sonra. Cüneyt-i vesaire. Ebu Talib-i eser veren bu hususta, yani ilk dönem e, zatlar. Bunlar ne? Bunlar da ayet ve hadislerden e, İslam ahlakı, e, zühd, e, haramlara karşıdan uzaklık, takva.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 ee, çay içer, kahve içer, meyve yer, sebze yer, işte bendim çekirdek çitler işte bendim. E, e, ne diyorsunuz ona ee, kuru yemiş, kuru yemiş. Mağpeti çoktur bizde yani. Ee, bir yemek, iki yemek kadar kuru yemiş kalori verir mesela, ve kar kaloriler. Ee, bunlar hepsi böyle üç öğün, beş öğün, yedi öğün, insanların önüne bir şeyler geliyor gidiyor. Ya bunlar muhtardır, haram değildir ama fuzuli muhtardır.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 İlimden bir mevzu öğrenen, ilimden bir mevzu. Demin saydığımız e, dallar, evetim e, kaynaklar, tefsir, hadis, fıkıh, akai tasavvuf, beş şey. Ya bu tabii tefsir hadis anlamak için talebeler medresede sarf okur, rahip okur, ilmi beğen mani okur falan bunu konuşmuyoruz. Bu şimdi sizi genel halkı ilgilendirmiyor. O.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 La amel ederim falan. Bu belki kendini kurtarır mı bilmem. O da bile zor kurtarır. Ama bir adam niye öğreniyor? E tabii ki önce kendi amel edecek yani bunda ne şüphe var? Kendi amel etmeyenin öğrendiği öğrettiği tesir etmez ki. İnsanlar etkilenmez bunlar. <gülüyor> Li yuğallime nase? Li öğretsin için. Kime nase? insanlara, Bütün insanlara öğretmek istiyor. Anladım?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 Tefsir, ben böyle bir şey öğrendim. Bakın kitabın şurasında, kırk hadisin şu sayfasından, İslam ilmali'nin iman İslam ilmali şu sayfasından, Ruhr Furkan tefsirin şu sayfasından. E çünkü yani tabii binlerce sayfa kitaplar yazmışız e, insanlar bunlar şey demir. Önemli gördüğün, insanların dikkatini çekmek istediğin bir konuyu alırsın iki paragraf iş para. neyse paylaşırsın. E sen şimdi bunu niye okudun o zaman bu tefsiri bu hadisi bu fıkırı niye okudun?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 Çünkü evlenebiliyorsun, anladın? Halakızı, halakızı buraya girmiyor. Mahrem kim? Teyzem mahrem. Halam mahrem. Kızı efendim yabancı. Çünkü yabancı ne demek? Evlenebiliyorsan birinden. O yabancıdır ki evlenebiliyorsun da. Yakın akrabanla evlenemezsin ki. Bak ne demiş Hoca dedi? Efendi? Sayfa, efendim 36. Ba, ben minelim. Al sana şey ilimden bir mevzu.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 Hele ki fıkıhla ilgili ise çok önemli tabi. Fıkıhla ilgili yazılarda da biraz artırmak lazım. Bu fıkıh meseleleri önemli. E, bu BAP'ta yani... Kalender Hoca'nın da tabi ya, yaptığı konuşmalar var. İşte konuşma biraz insanın kafasında kalmıyor. Yazı biraz daha veçikalı oluyor. Belge niteliği taşıyor falan. Onlardan da paylaşmak lazım inşallah. E, onu da ben şimdi aklıma gelmişken, onu da arkadaşlara söyleyeceğim. Ee, ...böylece e, dergide bu kadar fıkıh meselesi var yani. Bir bab öğrendi, niye öğrendi? Kadınlar, erkeklerler... E, ...kocası değilse, babası değilse, kardeşi değilse, amcası değilse, dayısı değilse... ...misal yabancı bir erkekler. Arkadaşlar, helal budur, budur, hükmü nedir? Bir bab mesela öğrendi şimdi. Bu 36 mutlaka öğrenişin şimdi. Niçin? İnsanlara paylaşmak için. İnsanlara bunu öğretmek için.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 Bunu yatırık amayın. Ahır zamandayız, garip zamandayız. Zaten 13'ün şimdi daha iyi anlıyor, anlaşılıyor. Öbür hadis, Leventrul ile Ahır zamanda iyiliği emreden olmayacak, kötülükten ne heden olmayacak. Herkes neye lazımcı olacak? Herkes geçim derdine düşecek. Gelsin para da nereden gelirse gelsin diyecek. Bu <gülüyor> Hüdretülevliyada <hülyat> bu nümaymus bahaniinin nakket yapacak. Ala Efendi, babamız da bunu çok risale Hüseyin'in kenarına yazdığı meşhur hadis en tümül diye başlayan birçok vaazda söyledim. Geçen de yine söyleyecek vaazın ortasında konu daldırdım, gittim başka tarafa, hadis yarım kaldı. Sonu yarım kaldı. Geçen işte birkaç hafta evvel. Yani siz bugün beyine üzeresiniz. Ey benim hesabım, ayetler sizin yanınızda iniyor. Vahyin nüzüğüne şahit olursunuz. Cebrail Açam insan suretinde geldi, onu bile gördünüz diyor. Onun için siz duramazsınız, iyiliği emredersiniz, kötülükten edersiniz ...malınızla, canınızla Allah'ın dinini yaymak için cihad edersiniz. Ama... İki sarhoşluk belirecek. Yani şarap içmekten, esrar oyun içmekten beter. Sekratül Cel biri cahillik. Milletimizi maalesef ilmi seviyesi sıfırın altında, eksi 40 dereceden aşağı gitti. Ve... ...geçim sevgisi sarhoşluğu. Geçim sevgisi şu, geçim sevgisi değil yani millet geçinemiyor abi. Askeri ücretten de geçinemiyor. Ya askeri ücrette geçim açlık sınırı kaçtır ha zaten? Açlık sınırından aşağı, e geçinemeyince ne yapıyor? Hanımını da çalıştırır, kızını da çalıştırıyor. Evet oğlunu da çalıştırıyor, kız kardeşini çalıştırıyor. Yani bir ailede dört kişi, beş kişi artık nenesi dedesi hariç, dede bile iş arıyor ya, dede bile iş arıyor. Herkes geç, eşini bu geçim derdi, milleti gerdi. Bu sefer bu millet ne yapamaz? Tefsir okusun hocam, neden Hadi sokucu bile.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 bu hadiste doğru, hadiste doğru. Hatta asabegiram şaşırdılar da dediler: Ya Rasulullah, Bizim içimizdeki sıttıklardan mı, onların zamanındaki sıttıkları Her dönemin sıttıkları var. Tabii ki bu dönemin sıttığı, Ebu Bekir'e sıttık gibi bir sıttık olamaz. Ama sıttık demek Allah Teala'nın bütün ve versaklarının son derece tasdik eden, yani Peygamberlerden bir sonraki mertebededir, şehitlerden bile önce geliyor. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah, öyle ki mahlediyine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 Ne demek yani Ebu makamına geldi demek değil. Ebu Begül Sıddık'ın Efendimiz sahabisi olması, ve sahabenin eftali olmasın onu kimse kazanamaz daha. Bitti o. Ama sıttıklık sevap bakımından, mertebe bakımından değil ama sevap bakımından elli sıddık sevabı alır. Kimden? Sahabenin içerisindekilerden. Etetler Ya Resulallah yani nasıl oldu onlar böyle kazanıyor?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 Bir sıttık bile peygamberden bir aşağı mertebe, 70 sıttık kadar zaman garip olduğundan ne ne gibi yazın sebze, meyve bol olur diyelim mi ucuz olur. E, kışın serelerde yetişir, az olur, pahalı olur. Biz şimdi serada yetiştirme gibiyiz. 13'ün dinle uğraşan, dil ilmi öğrenip öğreten insanların kıymeti, de, değeri fazla olur. 70 sıttık sevabı almak istemiyor musunuz? Onun için mutlaka öğrendiklerinizi öğretin ya. Sitenizde paylaşın, Facebook'unuzda paylaşın. En az biz kendi parça parçalıyoruz, bölüyoruz, başlık atıyoruz. Size bu kadar emek Onları paylaşın. Yavucu ben neyi seçeyim şimdi, neyi, neyi seçeceğim bile bilmem ne atacağım şimdi. E mübarek insan kendini dinledin. Bir de bizim e, konuştuklarımızdan at millete. Çıksın önlerine onların da. Arkadaş gruplarınıza atın paylaşın İslam'ı. 70 sıttı, kolay mıdır arkadaşlar? Ve'an ibû reynet radıyallahu teâlâ kâle kâle rasûlullah aleyhi ve sellem Şuraya baksana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu ne acaba antif şeref? Ebu da var. Hafız Müzri zaten tergib-ü tergib yetiyor bize de. Mâ min racûlin hiçbir adam yoktur ki tealleme öğrendi kelimeten bir kelime. Kelime demek kelam aslında. Ve kilmetun biha kelam mukadduem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 ne ilgili yani? Çay çok güzel olmuş. Bizim köyde sel olmuş. Bu, bu değil yani. Bu kelamlar minfaradallahu <gülüyor> azze ve cel Allahu Teala'nın farzların farz kıldığı hükümlerle ilgili. Farz kıldığı hükümler. Nedir efendim? as salatu 'ımadud din. Namaz dinin direğidir. Al sana bir kelam. Müfteda haberden oluşan namaz dinin direğidir. Femen men akama faqad din bu direği ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. Al sana ikinci kelam. Ve men terkafa kad din namazı terk eden dinini yıkmış olur. Al sana üçüncü kelam. Anladım? Allah'ın farzlarıyla ilgili. Ondan sonra efendim e, abdestle ilgili farz. kusurla ilgili. Abdestin farzu dörttür. Diyelim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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Duyduğum bir hadisi bile unutmadım diyor hiç Niye unutmadım çok tekrar ettim e Biz niye unutuyoruz Sohbette bir şey dinliyoruz Kimseye bir şey anlatmıyoruz Anlatmadığın şey de kafanda kalır mı Onun için mutlaka Efendim Amel etmek lazımdır Bir hadis-i şerifte okuyayım bitireyim İbni i Mace İsna'da Hasen ile rivat ediyor Bu hadis-i şerifte de Hasan radıyallahu aleyhi geliyor en Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال kana efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ne buyurdular eftaluss sadaka sadaka çeşitlerinin en faziletlisi hani sadaka nedir adam ekmek versen sadakadır su versen sadakadır Muhtacaya yemek versen sadakadır elbise versen sadakadır yani her şey sadaka zekat tabii farz olan zekatın farzın dışındaki verilenlerin hepsi sadakadır hatta biliyorsun hadis şerifte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 Yani Allahü Teala zaten mükellefsin ırkat gibi çalışta bak çoluk çocuğunu bana ne ben sana sevap mı vereceğim demiyor. E diyor ki bak helalından alından kazandın, haramdan da kazanabilirdin. Faiz rüşvet, yalan dolan yapmadın. Helalından alından kazandığın için çoluk çocuğuna yaptığın yardım yani harcama diyelim ona harcama sadaka sayıyor. E şimdi burada diyor sadaka çeşitlerin en fazladesendir en yeteallemel merul müslümu ilmen Müslüman bir kişi ilim öğrenecek.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 güzelce belleyip on sonra insanlara öğretmeye muvaffak olan saadetli bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Aminu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin